Hayvan yularından, insan sözünden tutulur. Er olan sözünde durur. Allah bir, söz bir. Söz namustur. Söz verme, verdinse dönme. Söz ağızdan çıkar, sözünün eri ol. Tükürdüğünü yalamak, verdiği sözden dönmek, de yakışmaz. Sözünün eri olmak mevzu. Hanımlar için de, erkekler için de. Sözünde durmamanın münafıklık alametlerinden bir tanesi olduğunu hatırlayınca, bu mevzonun ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlıyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanı başında olan uzun yıllar çocukluğu kendisinin yanında yeşermiş, güzeller güzeli sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek yüzünü doyasıya görmüş bahtiyarlardan Enes radiyallahu An anlatıyor. Amcam Bedir savaşına katılmamıştı. Bu ona çok ağır geldi. Bu sebeple, Ey Allah'ın Resulü. Ben dedi, müşriklerle yaptığın ilk savaşta bulunamadım. Eğer Allahu Teala müşriklerle yapılacak bir savaşta beni bulundurursa neler yapacağımı elbet Allahu Teala görecektir dedi. Sonra Uhud Savaşı'nda Müslüman safları dağılınca arkadaşlarını kast ederek Rabbim dedi. Bunların yaptıklarından dolayı özür beyan ederim. Ve müşrikleri kastederek, bunların yaptıklarından da uzak olduğumu sana arz ederim dedi. çarpışa çarpışa ilerledi. Sa'd İbni Muaz'la karşılaştı. Ey Sa'd! istedim cennettir. Rabbime yemin olsun ki, Uhud'un eteklerinden beri, hep o cennetin kokusunu alıyorum dedi. Saat radıyallahu an bu olayı anlatırken ben onun yaptığını yapamadım ya Resulallah dedi. Bunları anlatan Enes radıyallahu an devamla dedi ki Amcamı şehit edilmiş olarak bulduk. Vücudunda 80'den fazla kılıç, süngü, ok yarası vardı. Müşrikler müsle yapmış, uzuvlarını kesmişti amcamın. Bu sebeple onu kimse tanıyamadı ilk başta. Sadece kız kardeşi kesilen parmak uçlarından tanıdı. Ve biz şu ayetin amcam ve amcam gibiler hakkında inmiş olduğunu düşünüyoruz diyor Enes radıyallahu an. Ahzab suresi 23. ayet. Mü'minler içinde öyle yiğit erkekler vardır ki, Allah'a verdikleri sözlerinde durdular. Onlardan kimi ahdini yerine getirdi, çarpıştı, şehit düştü, kimi de sırasını bekliyor. Bunlar asla sözlerini değiştirmemişlerdir. Asr-ı Saadet'ten bir örnekle başladık. Müslüman, bütün insanlara karşı doğru olan kişidir. Kadınıyla, erkeğiyle. Sadece Müslüman kardeşlerine bu doğruluğu aksetmez. Müslüman olmayana, inanmayana da akseder. Çünkü Müslüman bilir ki, varlığını saran o İslam terbiyesi, ona doğruluğun bütün faziletlerin başı ve üstün ahlakın esası olduğunu öğretmiştir. Bunu bilmiştir. Ve bilir ki Müslüman, doğruluk o insanı cennete götüren bir burak olabilir. Yalan da Allah korusun sahibini ateşe sürükleyen, firavunun arkadaşı olmasına iten bir sebep olabilir. Bu bir hadistir değerli dinleyenlerim. Şüphesiz doğruluk iyiliğe götürür. İyilik de cennete götürür. İnsan doğru söyledikçe Allah katında sıddık olarak yazılır. İşte bu yüzden gerçek Müslüman, doğru sözlü Müslüman. Başka bir deyişle çok doğru söyler ve yalan söylememeye çalışır. Yalan söylediğinde de buna o kadar üzülür. O kadar canı sıkılır ki tevbe eder. Ve bir daha yalan söylemez. Sözlerinde ve işlerinde daima doğruyu araştırır. Söz vermek dedik. Nedir bu? Bir işi yapacağımıza dair birinle yazılı veya yazı olmadan anlaşma yapıyoruz. Şunu yapacağım, söz veriyorum. Bu her şey olabilir. Seninle evleneceğim demek de bir sözdür. Senden şu parayı, şu kadar zaman sonra ödemek şartıyla alıyorum, şu zaman ödeyeceğim demek de bir sözdür. Bugün saat 12'de inşallah oraya geleceğim demek de bir sözdür. Allahu Teala'ya verdiğimiz sözler de en büyük sözdür. İnsanlara Söyledikleri sözlere ve bu sözleri yerine getirip getirmediğine göre biz ne yapıyoruz? Onlara değer veriyoruz. Kendimizi düşünelim. Hemen bir beyin jimnastiği yapalım. Güvensiz gördüğümüz, ne malımızı, ne ailemizi, ne sırrımızı teslim etmeyeceğimiz insanlar kimler? Var mı böyle insanlar? Var diyelim ki vardır. Bir de güvenebileceğiniz sırrınızı da, ailenizi de, efendim, muhafaza edebilecek, sırtınızı dönebileceğiniz az sayıda da olsa var mı kardeşiniz? Elhamdülillah. Demek ki biz, verdiği sözü yerine getiren insanlarla iyi ilişkiler kuruyoruz, güveniyoruz. Güvenilir olsun istiyoruz, doğru olsun istiyoruz dini hassasiyeti bulunan, ahlak sahibi ve verdiği sözü tutan insanlarla diyalog halinde olmak istiyoruz. İşte biz acaba bunların içerisinde neredeyiz? Bir başkası bize bakarken, İbrahim'i, Ayşe'yi, Mehmet'i doğru görüyor mu? Dürüst görüyor mu? Güvenilir görüyor mu? Dini hassasiyetini acaba nasıl görüyor senin benim? Yıllar önce, çok kullanılan bir tabirdi. Seni kara kaplı defterime kaydediyorum. Genelde ortaokul, lisede kullanılan bir tabirdi bu. Birine küstüğü zaman, o deftere seni kaydettim derlerdi mesela. Yazdım bunu. Bana bir yanlış yaptın. Bunu yazdım, gördüm. Hem bir uyarı mahiyetindeydi, hem de sitem. O zaman şöyle derlerdi. Sen birilerini kendi kara kaplı defterine yazıyorsun ama, acaba sen, Hangi kara kaplı defterlerin arasında yer alıyorsun, haberin var mı? Ha, o Aynen öyle. Bugün konuşmaya çalıştığımız sözünün eri olmak, sözünde durmak mevzusunda. Biz acaba dışarıdan bakıldığı zaman hangi insanlar için nasıl bir kadınız veya adamız, insanız en önemlisi? Sözünde durmayan insanlar ahlaki özelliklerden bahsetmeye çalıştık ya onlardan uzak, yoksun olan insanlar her birimizin bu konularda eksiği olabilir oluyor da ama bunu alışkanlık haline getirmek daha büyük bir sıkıntıyı meydana getiriyor örnek verelim neredeyse her davranışında yalan söyleyen kendisine itimat edilmeyen doğruluktan uzak İnsanları kandırmaya yönelik davranışlar sergileyen, ilerlemek, daha iyi bir yerlere gelmek için dünyevi olarak, insanları bir basamak olarak kullanan insanlardan bahsediyorum. Aslında bunlar şahsiyetten yoksun olmanın belirtileridir. Allah korusun. Kardeşlerim, bir söz bu yazılı da olsa, şifayen de söylenmiş olsa, Dilimle söyledim, karşı tarafa verilen nedir? Bir güvencedir, bir teminattır. Büyüklerimizin söylediği gibi, söz namustur, söz senettir diye. Bugün bırakın siz ağızdan çıkanların güvenilir olmasını, artık kullanılan çeklerin, senetlerin de yazılı matbunun güven problemini ortadan kaldırmadığını görüyoruz. Verdiği sözü yerine getirmemek, karşı tarafı aldatmak, dini bakımdan büyük bir tehlike, ama günümüz insanı içinde insanların birbirine güveninin boşa çıkmasına vesile oluyor. Ve kötü bir örnek oluyoruz. Hele hele bu, dindar insanların yaptığı bir şeyse, namazında, abdestinde insanların yaptığı sözde durmamalar, daha büyük sıkıntıları beraberinde getirebiliyor. Şunun şu kılık kıyafetine bak. Hem de şöyle olacak, böyle olacak ama bak sözünde durmuyor. Bunlar çok önemli eksikliklerimiz. Kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem el-emin el-emin sıfatını aldı. Bunu kim peki taktı bu sıfatı? Burası çok ilginçtir. Kendisine peygamber olduğuna inanmayan, kendisine düşmanlık eden ve dalga geçen insanlar. Sığ akıllarıyla. Ama bu nasıl oluyor? Hem bir insanı sevmiyorsunuz, dediklerinin haşa yalan olduğunu söylüyorsunuz Nefret ediyorsunuz, dalga geçiyorsunuz, lakin onun en güvenilir olduğunu da itiraf ediyorsunuz. Bu nasıl bir durum böyle? Kardeşlerim, işte bu konuşmaya çalıştığımız mevzu, bir Peygamber aleyhissalatu vesselam ahlakından biridir. Doğruluk, dürüstlük, güvenirliliğini kaybetmiş, defalarca söz verip tutulmamış ve bunu alışkanlık haline getirmiş, kendisine itimat edilmeyen insanlar maalesef ahlaki bakımdan çürümüş ve tükenmiş gibi oluyor. Bundan 14 asır evvel kendisini beğenmeyen, sevmeyen, o verdiği mesajı anlayamayacak kalp katılığına ulaşmış, kalbi mühürlenmiş insanlar dahi evet dürüstlüğüne, hal ve hareketlerine İyiliğine hiçbir şey söyleyemeyiz diyorlardı. E kardeşim madem güvenilir bir insan, bugüne kadar yalan söylemediğini söylüyorsun, kendisi Allah Celle Celaluhu'na sizi davet ediyor, eşi benzeri yoktur, tek ilahtır, inanın ben de kendisinin kuluyum hem de Resulüyüm, buna da inanın diyor, buna niye inanmıyorsun? Bunun ardında başka sebepler var ama en güvenilir olduğunu onlar da itiraf ediyordu birçoğumuz namaza başladıktan sonra dini ibadetleri gündemimizi aldıktan sonra diyelim hanım kardeşlerimiz örtündüler erkekler işte ona göre sünnet-i seniyeyi uygulamaya başladılar ona göre bir program yaptılar hemen ikinci işimiz etrafımızdaki insanları da o yaptıklarımıza davet etmek oluyor bu çok güzel işte burada bugünkü program çok önemli bir yer alıyor eğer biz Kardeşim sen de namazını kıl derken güven vermeyen sözünde durmayan bir insan olarak bu daveti yapıyorsak bu etkili olmuyor. Bu şuna benziyor. Affedersin sigara içiliyor evin içinde fosfor fosu her taraf duman altı olmuş. Çocuğa getir olmuş kül tablasını diyoruz mesela. Çocuk hem akciğerleri zehirleniyor maalesef ona vesile oluyoruz sebep oluyoruz. Aynı zamanda senin elinde sigarayı görüyor. Kötü bir örnek oluyorsun. Şimdi bu çocuk ilerleyen yıllarda elinde bir sigara gördüğün zaman mesela senden gizli deyse ilk karşılaştığın zaman ne kadar kızacaksın değil mi oğlum? Sigaranın zararlı olduğunu biliyorsun. Neden içiyorsun? Şöyle bir cevap verse baba sen de içiyordun. İşte dediklerimizin etkili olmasını istiyorsak. Mutlaka bizim de o konularda bir davranışımızın olması gerekiyor. Haklı olarak bunları söyleyebilmek için. Değerli kardeşlerim, söz aynı zamanda sorumluluğu getiriyor. Söylediğimiz her söz, yaptığımız her şeyden dünyada veya ahirette mutlaka hesaba çekileceğiz. Dünyada bazı şeyleri gizlemek mümkün olabilir. Gizleniyor da. Ama ahirette her şey açık ve ne varsa hepsi ortaya konulacak. Değerlendirmeye alınacak. Hatta öyle ki dünyada unuttuk diyelim bundan 5 sene önce gerçekten unuttuk. Lafın gelişi olarak söylemiyorum. Bir hatamız, yanlışımız vardı. Onu bile hatırlatacak Allahu Teala. Bizim bile unuttuğumuz, hepsi değerlendirmeye tabi tutulacak. İşte ergenlik döneminde mükellef olduktan sonra yani akıl bali olmak, erkek ve kadın olarak o andan sonra tüm söylediğimiz sözler, davranışlarımız Allah tarafından işitilmekte ve bilinmektedir. Enbiya Suresinin 4 Mü'min Suresinin 19 ve Kaf Suresinin 18. ayetinde buyurulduğu gibi. Peygamber dedi ki, Rabbim yerde ve gökte söylenmiş her sözü bilir. O hakkıyla işiten ve bilendir. Allah gözlerin hain bakışını, ve kalplerin gizlediğini bilir. İnsan hiçbir söz söylemez ki, onun yanında yaptıklarını gözetleyen ve kaydeden bir melek bulunmasın. Her anımız kayıt altında. Ahirette bu kayıtlar tek tek açılacak. Dünyada da bazı mahkemelerde deliller öne sürülüyor, bu deliller inceleniyor. Belki şöyle bir düşünce olabilir, birkaç senem var veya bana gelene kadar oh, oh, oh. belki de zaman aşımına uğrar. Ahirette herhangi bir zaman aşımı yok. Ve çok ayrıntılara varana kadar bir hesap var. O günde yapılan işlerden olduğu kadar söylenen, verilen, ama tutulmayan sözlerden de sorulacağız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde buyuruyor ki, İnsanlar dillerinin ekip biçtiğinden dilleriyle söyleyip kazandıkları şeylerden dolayı yüzüstü cehenneme sürüleceklerdir. Allah korusun. Güzel dinimiz, Müslümanlara, kadın ile, erkeği ile aynı şey emrediyor. Sözünüzde durun. ahd vefa sözü var. ahde vefa. Sözünde durmak, imandan biliyoruz. ahde vefa da aynı şekilde. Ahd-söz. Vefa sözünün eri olmak. Sözünde durmamak, imanın içinde cevherinde olan o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 ancak onlardır. Ayette buyurulduğu gibi, Neyi öğrendik? Bu vasıflar, Doğru olan insanlar. Ne demek sıkıntı, Hastalık ve savaş zamanlarında sabreden, Bir anlaşma yaptığı zaman, O anlaşmanın gerektirdiklerine uyan, Yani sözünün eri olan insanlar. Ayetlerde de, Hadislerde de görüyoruz ki ahde vefa ile sadakat arasında çok önemli bir bağ var. İşte Kur'an'da bu tabirlere çok rastlıyoruz. Neden? Kur'an ister Allah'a karşı verilmiş sözler, isterse kendisi gibi insanlara karşı verilmiş bir söz olsun, bunun yerine getirilmesi konusunda kişiyi borçlu ve sorumlu tutuyor. Verdiği söze bağlı kalmak, Sözü yerine getirmek, özü sözü doğru olmak İslam ahlakının ilk başta gelen prensiplerinden diye yerine getiriliyor. Biliyorsunuz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına biri geldi. Müslümanlarla alakalı bir konuşma yapılırken yalan mevzusu geçti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Müslüman'ın yalan söylemeyeceğini, söyleyemeyeceğini buyurdu. Defaatle, tekrarla. Hatta insan beşerdir, şaşar. Bazı hatalar yapabilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bunu izah buyurdular. Şu yanlışlar, bu hatalar insanlar tarafından yapılmaması lazım ama yapılabilir. İnsan nefsine hakimi olamayabilir ama bir Müslüman yalan, söylemez. Peki bu yalanı nerede söylemez? Bu yalanın söylenecek yeri var mı? İstisnalar çok az. İnsanları barıştırmak bir savaşta söylenecek sözler gibi. Ama bunun dışında bütün yalanlar yalan olarak değerlendirilecek. Değerli kardeşlerim. Allahu Teala'ya da biz bir söz verdik kulun olacağız. E zaten kuluyuz. Aman kul olmak sadece ben Allah'ın kulu, abd manası değil. Kulluk görevi ortaya bir bedel konarak, ortada görünen, elle tutulur, gözle görülür, hal ve hareketlere yansır bir şekilde olacak. Bu kulluk iddiam ortada olacak. Bu da ibadetlerle Allah-u Teala'nın haram saydıklarını, haram bilmekle, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin emirlerini emir telakki etmekle olacak. Yoksa kuru bir söz değil. Biliyoruz ki sevmek bedel ister. Sevmek böyleyse düşünün, bugün bedeli olmadan bir şey alabiliyor musunuz? 10 kuruşunuz eksik olduğu zaman fırından ekmek dahi vermiyorlar. Her şeyin bir bedeli var. Bugün çalışan, didinen insanlar Allah'ın izniyle yarın o sınavdan başarıyla geçebilirler. Hiç çalışmayan insanlardansa onların daha önemli puanları aldığını görüyoruz. Her şeyin bir bedeli var. Mutlu olmanın bedeli de uzun bir mutsuzluktur yağmur istiyorsanız yağmurdan önce bir kuraklık gelir gündüzü istiyorsanız geceye sabretmeniz lazım o yüzden her şeyin bir bedeli olduğu gibi kulluğun da bir bedeli vardır cennette de bedelsiz değildir hatta cehennemin dahi bir bedeli vardır ve çok ucuzdur Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerinde de görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'de zaten bunlar var, tekrar etmeye çalıştık. Tutamayacağımız bir söz hakkında söz vermeyeceğiz. En önemlisi bu. Peki bunda neden zorlanıyoruz? Çünkü nefsimize ağır geliyor. Bize bu konuda yardımcı olabilir misin? Veya bugün şunu yerine getirebilir misin dediklerinde... Birkaç saniye düşünsek Bir dakika Ben şimdi söz veririm ama Ya yerine getiremezsem Veya birinden borç aldım Bu borcu Üç ay sonra vereceğimi söyledim O vakit gelmezden önce Diyelim ki Haziran'ın 20'sinde sana bunu vereceğim dedim Haziran'ın biri geldi Bir sıkıntı oldu Yirmi gün sonra o borcu vermem gerekiyor Diyelim Bir problem var Hemen telefon açıp veya yazıp, yazıp, kardeşim ben ayın 20'sinde sana bu parayı verecektim ama bugün böyle bir durumla karşı karşıya kaldım. Beni idare edebilir misin veya gibi bir mesaj veya söz söylemek lazım. Lakin bu olmadan, o borcu alırken bile ben 3 ay sonra Haziran'ın 1'i veya işte 20'si diyeyim de, o zamana kadar başka yerden para gelirse veririm yoksa boş ver ya. En biraz da tutabildiğim kadar tutarım amaçla alınan bir borç bizi hüsrana götürür. Tekrar ediyorum elde olmayan imkanlar var. Allahu u Teala'nın bildiği imtihanlar oldu, veremedi bunda sıkıntı yok. Ama bilerek, isteyerek insanı kandırmak cehenneme götürür. Allah korusun. Kardeşlerim, verdiğiniz sözü yerine getirmek durumundayız. Çünkü söz veren o sözünden sorumlu. Hazreti Ali an ilmin beşi diyor ki bir sohbetinde: "Ey kardeşim, sen ağzından çıkanlara hakim olmak zorundasın. Dilinden çıkanlar geri gelmeyecek." Dilinden çıkana kadar sen o sözün sahibisin. Dilinden çıktıktan sonra artık sana ait değildir. Aklında o vardı, bu vardı. Onları elemeden söyledin, düşünmeden söyledin. Artık o söz gitti. Üç düşünüp bir konuşmak lazım. Birini üzmemek için, kırmamak için. Şimdi ona ben, ''Haha'' <gülüyor> demezsem, ''Tamam'' demezsem, ''Söz vermezsem'' kırılır, incinir veya ''Beni cahil zanneder, bana karşı itimadı bozulur.'' Bu bahaneler, sebepler kar etmez, yine de sözünde durmayan insanlardan oluruz, Allah korusun. Kur'an-ı Kerim'de doğrulukla alakalı onlarca ayet buyuruluyor. Doğru olmak, doğru sözlü olmak, dost doğru olmak ve müminin vasıfları arasında Müslüman eşittir diye bir soru sorsak bir Emanetlerine verilen kendisine emanetlerine sahip çıkar yalan söylemez ve verdikleri sözlere riayet ederler hem emanetlere hem de sözlerine riayet ederler anlaşma yaparlar anlaşmalarını yerine getirirler Söz verdikten sonra bunu bozmazlar. Her şeyin bir alameti var değil mi? Bir işareti var. İşte bu işaretler, alametler sayesinde biz bir yargıya varıyoruz. Mesela araç kullanırken sağda veya solda veya tepemizde köprü altından geçerken levhalar var. Ona göre bir şeyleri anlıyoruz. Veya şehirler arası yolculukta. Aa ben Isparta'ya geldim. Antalya'ya geldim veya İzmir'e, Diyarbakır'a geldim diye anlamıyoruz. Bir tabela veya daha önce gördüğümüz bizim için işaretler ve hatıramızdaki vasıflar olacak. Aa yaklaştık buraya diyoruz. Her şeyin bir izi var, belirtisi var. Ayetlerden anlaşıldığı üzere de Müslüman'ın işareti doğru, dürüst, güvenilir, kapı gibi ve sözünde duran insan. En belirgin özellikler arasında bunlar geçiyor. Peki bunun karşısında ne var? Mevlana'nın Allah rahmet eylesin dediği gibi mesela. Her şeyi zıddıyla anlarsınız diyor. Uzun dediğin zaman kısayı bileceksin ki uzun olduğunu anla. Gece dediğin zaman gündüzü bileceksin. Mutsuzluk mutluk, mutluluğu akla getirecek. Onun gibi işte şimdi zıddına bakalım Mevlana'nın dediği gibi. İyi bir insanın değil, kötü insanın alametine. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine bize bir örnek buyuruyor. Bu sefer Allah korusun münafıklık üzerinde duruyor. Ve münafıklığın alametinin üç olduğunu buyuruyor. Devamı şöyle. ''Konuştuğu zaman yalan söyler. Söz verdiğinde sözünde durmaz.'' kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Ve devam ediyor. Her ne kadar bu kimse oruç tutsa, namaz kılsa ve şöyle şöyle şöyle Müslüman da olsa. Yani e zaten Müslüman olmayanın münafıktı değildi tartışmasına gerek yok. Bir insan ya Müslümandır ya değildir. Bir insan gayrimüslim olduktan sonra bütün vasıflar kendisine toplanır ve bu bizim kulvarımızda değildir. Ama buyrulduğu gibi Müslüman namaz kılarken de münafıklığa gidebilir. Oruç tuttu, hacca gitti, ibadetlerini yaptı, gece namazlarına devam etti ama konuştuğu zaman yalan söylemeye başladı. Söz verdi, tutmadığı bir şey emanet ediliyor emanete hıyanetlik etmeye başladı Allah korusun münafıklık alameti. Münafıklık alameti derken münafık neydi? Hemen hatırlayalım. Bildiğiniz gibi kafirler hem ağzıyla inanmadıklarını itiraf ederler ve kalben de inanmazlar. Münafıklar kalben inanmadıkları halde diliyle inandıklarını söylerler hal ve hareketleriyle dindarmış gibi davranırlar. İşte bu önemli tehlikeyi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, her bir ferde 14 asır öncesinden ikazı duyurmuş. İçi başka, dışı başka olan münafın en önemli alametlerinden biri olarak bugün, sizlerle paylaşmaya çalıştığımız sözünün eri olup olmaması, Kıstas bu olarak bakılıyor. Dünyada bu insanları bu alametlerinden tanıdığımız gibi, ahirette de onları sözünde durmayanların tanınması ve teşhir olunması için dikilecek olan bir bayraktan tanıyacağımızı Efendimiz Aleyhisselam anlatıyor. Ne kadar korkutucu bir hadisi şerif var şimdi sırada bakın. Buyruluyor ki, Allah, Öncekileri ve sonrakileri birleştirip topladığı zaman Kıyamet günü halk arasında teşhir olunmak üzere Her vefasız sözünde durmayan gaddarın yanına Onu tanıtan bir bayrak dikilir Ve bu falan oğlu falanın Falan oğlu şunun vefasızlığıdır Sözünde durmayışıdır denilir Allah'a sığınıyoruz böyle bir duruma uğramaktan. İşte kıyamet gününde bu münafıklık alameti taşıyan insanların bu alametleriyle bilineceği, teşhir edileceği anlatılıyor. Bir insanın söz vermesi, söz konusu hangi işse, onu yapacağına ne yapması dedik teminat vermesi. Eğer o işi yapmadığı zaman karşı taraf maddi yönden zarar ediyor, bu aynı zamanda kul hakkını da getiriyor. Hem sözünde durmamış hem de kul hakkı yemiş oluyoruz. Mesela sen evlen bakalım da evlendiğin zaman düğünün masrafı bana ait veya çamaşır makinesini, buzdolabını ben alacağım söz veriyorum dedik. Hem ne yaptık? Güvendirmiş olduk. Eğer tabii yerine getirmezsek bunu. Haklı bir sebebimiz yokken. Hem de onu maddi olarak kayba uğrattık. Veya borç alıp vermedik, yerine getirmedik. O da bizim ona teslim edeceğimiz tarihi bekliyordu ki. Başkasına borcu vardı. Ne yaptı? Onu rezil etmiş olduk. İşte kul hakkı da bunun ardından geliyor. Böyle sonuçlar doğuracak davranış şöyle dursun Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sözünü yerine getirmemenin dahi ahlaki bakımdan yanlış bir davranışı olduğunu belirtmiş bir gün kendisine sizinle şurada görüşmek istiyorum diyen İslam'ın ilk yıllarında birisine tamam demiş oraya gitmiş orada saatlerce beklemiş bir rivayete göre bir günden fazla orada konaklamış, o genç gelecek diye. Daha sonra o genç tabii utanıyor, verdiği sözü yerine getirmemiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güzel simasını görünce sıkılıyor, utanıyor. Hiçbir şey diyemiyor o anda, nutku tutulmuş derler ya. Efendimiz aleyhisselam sitemde bulundu yalnızca. Ne bağırdı, ne kalbin incitti. Buyurdu ki, Ey genç, bana meşakkat verdin. Şu kadar zamandır burada seni bekliyorum, diyebildi sadece. Müzik ve Saf Suresinin 2. ve 3. ayetleri Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeyiniz. Allah katında büyük bir günahtır. Bu mevzu yani yalana da kaçıyor halbuki ticarette de geçerli. Bizi aldatan bizden değildir. Bu hadisi duyduk değil mi? Çocukluğumuzdan beri. Peki bizi aldatmak sadece Müslümanların kendi arasında mı? Kendi cemaatinin adamı veya kendi memleketin köylünün adamı mı? Değil. Kimseye. Aldatma gözüyle bakmayacağız enayi gözüyle. Savaşta aldatmak var. Hile, tuzak. Ama sosyal hayatta. Senin inancında değil, senin cemaatinde değil. Senin hem şehrin değil vesaire kayırma yok, aldatma yok. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber, oturuyorlar sahabeler. Sahabelerden bir tanesinin annesi çağırıyor. Diyor ki, hele gel bakalım sana ne vereceğim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de orada. Anlatıyor sahabe, Peygamberimiz diyor, buyurdu ki anneme, çocuğa ne vermek istemiştin? Annem de bir hurma ver, verecektim, vermek istemiştim deyince, Peygamberimiz buyurdu ki aleyhisselam, dikkat et, eğer ona bir şey vermeyecek olursan, üzerine bir yalan yazılacak. ya Yani buradan şunu da öğreniyoruz. Ölçüde, tartıda veya... Pazarladığımız, sattığımız bir ürünün olmadığı kadar onu övmekte yanlış olduğu kadar. Çocuklarımıza verdiğimiz ve vereceğimiz sözlerde de dikkat etmemiz gerekiyor. Nasıl olsa çocuk, onu susturmak için yalan söyledim. ne var bunda? Bu küçük bir yalan. Bu bir devlet sırrını ifşa etmek gibi bir yalan değil. Evet belki doğru dediğin o kadar büyük değil ama yalan. Ve yalan sana yazılıyor. Peki bunun sonucu ne? Eserlerde görüyoruz ki, her yaptığın yanlışa karşı yaptığın bir iyilik varsa eğer, o siliniyor. Gece şöyle bir, ''Efendim, bakıyorum neler yaşadığım da işte. Çocuğum çok ateşliydi, saatlerce yanında kaldım. Bir baktın onun sevabı yok. Annene şöyle bir iyilikte bulunmuştun. Onun sevabı alınmış. Neden?'' Kul hakkına girmişiz ve yalan olarak yazılmış. Çocuklarımıza da karşı böyle. Nasıl olsa çocuk. Oğlum, kızım, ne var? Eğer sessiz olursan bugün, uslu olursan seni yarın Ahmet amcanlara götüreceğim veya parka götüreceğim. Çocuk, sözümde durdun mu? Aferin oğlum, durdun. Ertesi gün Ahmet amcasına veya söz verdiğin parka götürmediysen Yalancı olarak yazılıyorsun. Ve bu ahiretteki beklenti senin için hiç hafif değil ama dünyada da var. Çocuğun sana karşı güveni bitti. Başka bir sıkıntı daha var. Üçüncü zarar. Büyüdüğü zaman o da çocuklarını ve etrafını, kocasını, karısını böyle kandıracak. Bir ahiretin zararı. Yalan söyledin çocuğa. Sözünle durmadın. 2- Çocuğun sana karşı güvenini yitirdiğine şahit oldun. Artık ne desen de sana itimat etmeyecek. 3- Çocuğun geleceğindeki en önemli yapı taşlarından biri olan güvenilir olmayı berbat ettin. Bu mevzu hakkında biraz daha tutarlı, biraz daha düşünceli olalım anne ve babalar. Nasıl olsa 4 yaşında. Anlamıyor ki bir şey. Gel dedim mi geliyor, git dedim mi gidiyor. O eline tableti veriyorsun zaten. Çocuk bakıcılığını YouTube kanallarındaki videolar üstleniyor. Çocuğun tam ihtiyacı olduğu dönemde ilgi göstermiyorum. Bir de üstüne üstlük o anı kurtarmak için, geçiştirmek için, anı yaşamak için tamam tamam deyip söz veriyor. Kardeşlerim, bir kere verdiği sözü yerine getirmek, bin kere söz verip de yerine getirmemekten daha iyidir. O yüzden bundan sonraki hayatımızda, bugünkü programdan sonra birçok şeyi öğrendik diyelim, tekrar ettik daha doğrusu. Bundan sonra vereceğimiz sözlerde biraz daha düşüneceğiz. Ben bunu yapabilir miyim diye. Bu borcu bu zaman ödeyeceğimi söyledim ama gerçekten samimi olarak bunu söylüyorum veya evlilik vaadiyle kandırılan insanların ne kadar sayısının çok olduğunu göz aldığımızda bunu bir kez daha düşünelim. Hazreti Ayşe annemiz radiyallahu anha anlatıyor. Efendimiz diyor sallallahu aleyhi ve sellemin en çok nefret edip kızdığı şey yalandı. Bir kimsenin diyor yalan söylediğini öğrendiği zaman o kimseyi Tevbe ettiğini duyuncaya kadar kalbinden silip çıkarırdı. Yalan söylemek nerelerde peki uygun? Üç yer sayılıyor. Bunları da hadisi şeriflerde zaten öğreniyoruz. Alimlerimiz yazmışlar. Üç yerde uygun neresi o? Bir, karı kocanın arasını bulmak için. Aileye o kadar çok önem veriliyor ki dinimizde. Bir toplumun çekirdeği, hasılı, şeytanın da devreye girmesiyle küçük sebeplerden dolayı kavgalar işte boşanmalar ayrılıklar, şiddet, cinayetler bunlardan uzak kalmak için karı kocanın arasında o da seni seviyor demek veya iki tarafa da benzer şeyler bence böyle böyle duyguları sana karşı bitmiş değildir şöyle dedi böyle anlattı gibi böyle küçük tefek şeylerle ama maksat ne? o evlilik müessesesini kotarmak, İki, iki insanı barıştırmak, yalan mevzusunda bunun örnekleri var mesela Ahmetle Mehmet arasında bir küslük var, iki günü geçmiş üç günü geçmiş falan ya bu kardeşimiz seni çok seviyor, evet pişman şöyle böyle ama vesaire, hadi sen de şey yap, arada bu tür şeyler, demek ki buradan anlıyoruz ki karı kocanın arasının e, düzelmesine vesile olmak ne kadar önemli insanların kardeşlerin arasında bu kan kardeşliği de olabilir müslümanların birbirleriyle kardeşliği de olabilir çok önemli bir durum olduğunu öğreniyoruz ve üçüncüsü savaşta çünkü savaş topyekün hileye dayanır hatta savaşta esir alınan insanlar yalan söylerler ve söylemelidirler çünkü yerini belletmek daha büyük sıkıntılara gebedir. Ve yavaş yavaş programların sonuna doğru gelirken, yaptığımız gibi bir toparlayalım. Kardeşlerim, bir hadis-i şerif var. Onunla bitirmek istiyorum programımızı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir gün çarşıda dolaşırken, küfelerin bir tanesinin önünden geçerken, elini küfeye soktu küfene şöyle samandan yapılan sepet düşünün ürünlerin satıldığı çuval düşünün o küfeye sokmuş mübarek parmağını eline bir yaşlılık gelmiş onu satan kişiye bu ne ey yiyecek sahibi diye buyurunca adam efendim yağmur yağdı da ondan ıslandı demiş bunun üzerine buyurmuş ki insanlar görsün diye ''Yaşlığı yiyeceğin üstüne getiremez miydin? Bizi aldatan bizden değildir.'' buyurdu. Evet yani yağmur yağdı ama sen bunu insanlar elini sokmadan önce de bunu üste çıkararak gösterebilseydin en azından hem iyi niyetini ne yaptın gösterdin tamam aynı zamanda da kimseyi kandırmamış olurdun. Müşterinin aklına da acaba beni kandırdı mı da şunu da yaptı böyle yaptı dememiş olurdu. Kimseyi incitmemizi istemiyor işin özü Allahu Teala. Kimseye kırıcı davranmamızı istemiyor. Çünkü kul kendisinin kullarına düzgün muamele etmemizi istiyor. Kimseyi aldatmamızı istemiyor. Müslüman toplumu sevginin, nasihatin hakimi olduğu ve her yaşayan insanına ayrı düşünceler olabilir, fikirler ayrı olabilir. Ama iyilik, doğruluk ve vefanın galip geldiği bir toplumdur Müslüman toplumu. Sahtekarlığın, hilenin, şiddetin yasaklandığı bir toplumdur. Günler geçince unutulup gideceğini zanneden o hilebazların, kıyamette sancakları ellerinde, bütün insanlara ilan edilecekleri ne utanılacak bir andır. Biraz daha ileri gidelim. Öyle bir utanç ki, şefaat hakkı verilen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, kendilerine düşman olduğu bir sahne. Çünkü onlar haksızlık suçunu irtikap ettiler. O da sahibini, rahmetten alıkoyan büyük bir suç ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin belki de şefaatinden mahrum kalma nedeni olacak. Bunu nereden görüyoruz? Buhari'de geçiyor. Üç kişinin kıyamet günü hasımları benim. Allah Allah! Hasım ne demek? Düşman, düşman! Üç kişinin hasmı benim buyuruyor. Bana söz verip sözünde durmayan hür bir insanı satıp parasını yiyen ve bir işçiyi kiralayıp çalıştırdıktan sonra onun emeğini ücretini vermeyen dikkat ettiyseniz namaz kılmayan değil çünkü namaz Allahu Teala'nın soracağı en önemli hesaplar arasında oruç kendisiyle alakalı isterse dilerse Rahmetiyle muamele eder. Dilerse gazap eder. Kendisine sığınıyoruz. Ama kullar arasındaki ilişkiler ve onlar arasındaki haksızlıklar yine insanlarla alakalı. Ve bu sizin hanımınız da olsa, kocanız da olsa, babanız da olsa. Neden bu örnekleri veriyorum? Çünkü dünyada çok iyi ilişkilerimiz var. Birbirimize kıyamıyoruz. Her ne kadar... Küslükler de olsa, benim hakkımı yedi, şöyle oldu, böyle oldu diye istemezsek de, karşımızda o insanı görsek, acılar çektiğini, kıvrandığını görsek bir merhamet ederiz değil mi? Üzülürüz. Ahirette böyle bir durum yok değerli dinleyenler. Ahirette kadın da kocasından alacağını alacak çünkü korkuyor, çocuk da alacak. Hayvanlar kendi aralarındaki diyaloglarını daha bakın konuşmuyoruz. Bunlar da yazılıyor. Hasılı orada herkes konuşacak. O yüzden burada dili olmayan hayvanlara eziyet etmeyi veya insanlar arasında sesini çıkaramayan, korkan, ne bileyim böyle, nasıl olsa üzerine bastığım zaman sesini çıkarmıyor, gıkını çıkarmıyor, biraz daha zulmediğim yanlışlığına düşmeyelim. Orada çünkü herkes konuşacak. Burada konuşmayanlarda da, Ya Rabbi, kocam bana şöyle bir tokat attı, Ya Rabbi hanımım şöyle bana surat astı veya şu hakkımı bana vermedi ya Rabbi çocuğuma bunu dedim ama bana böyle davrandı çocuk da babasını annesini ya Rabbi bana Allah'ı öğretmedi bana namazı öğretmedi bana şunu şunu yapmadı bunu bunu yapmadı diyecek burada dünyada kiminle ilişkilerimiz varsa ahirette birbirimizin arkasından koşturacağız neden korkacağız arkadaşlar peygamberlerin bile çünkü kendi aralarında o zamanki konuşmaları hadislerde geçiyor değil mi? O ona gidecek, bu buna gidecek. Ümmet, en son Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelecekler. Peygamberlerin dahi tedirgin oldukları, korktukları bir zaman o. Kendilerinin müjdelendikleri haberi dünyada verildiği halde, peygamber oldukları halde. Hal böyleyken, bizim çok daha dikkat etmemiz gerekmez mi? Kardeşlerim, son olarak söylüyoruz ki, münafığın alametlerinden bir tanesi olan, vaadinde durmayan, sözünün eri olmayan insanlardan olmak istemiyorsak, kendimize çeki düzen vereceğiz. Bir insanın dini olgunluğunu ibadetlerle algılayamayız. Dini olgunluğu şahsiyetiyle olur, iç yapısıyla olur, ihlasıyla olur. Çünkü ruhu hidayet çeşmesinden içen bir insan, içi neyse dışına da bunu verecektir. Her şeyde Allah'ın gösterdiği yola boyun eğer bir halde göreceksiniz o adamları, kadınları. Böylece gerçek Müslüman'ın hayatında sözde durmamak ve verdiği sözü yerine getirmemekte bir şey kalmaz. Çünkü İslam ahlaki içinde bunun bir yeri yok. Allah -u Teala'dan niyazımız bizleri doğru insanlardan eylemesi ve doğru insanlarla haşre eylemesidir. Diye Rabb'i. Ne olur? Bizi dost doğru yolda olan, doğru insanlarla karşılaşmış ve doğru üzere, doğruluk üzere yaşamış ve dost doğru cennete gidenlerden eyle. Etrafımızdaki kardeşlerimizi, ailemiz başta olmak üzere çocuklarımız, hayırlı insanlarla karşılaştır. Ve hayırla, son nefesi, imanla vermeyi nasip eyle. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Sürçül ihsan ettik, affola. Bir başka canlı yayında buluşmak ümidiyle. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.